Kayda baktım hocam. Alam teran Allah yasuddu L enough in the skies and man in the earth and the sun and the moon and the stars and the mountains and the trees and وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُوا مَا يَشَعَ Görmez misin ki göklerde ve yerlerde olanlar, görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, Dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. İnsanları kastediyor. Çünkü insanların da bir kısmı, birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Yani birçoğu da Allah'a ibadetten, kulluktan yüz çevirmişlerdir. Azap onların olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Yani Allah bir kimseyi hakir kılmışsa onu da değerli kılacak bir kimse yoktur. Başka bir güç ve kuvvet yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar, istediğini yapar. Kimseye hesap vermez, neden böyle yaptı, neden şöyle yaptı diye. Bu Haç Suresi 18 numaralı Ayet-i Kerime'dir. Görüldüğü gibi kainatta, geçen derste dediğimiz gibi insan ve etrafında ne varsa, yerde, gökte ve bu ikisi arasında, göğün derinliklerinde, Yerin derinliklerinde ne varsa hepsi Allah'a kulluk ediyor. Yine geçen derste gördüğümüz ayetlerden birisinde de yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'a kulluk ediyor. Ama siz onların tesbihlerini, kulluklarını, zikirlerini anlamazsınız diyor. Yani bizim anlayacağımız bir dilde değil. Ama onların hareketlerini, tavırlarını, biçimlerini, şekillerini gördüğümüzde o hallerinin, şekillerinin rastgele olmayan şeyler olduğunu anlarız değil mi? Bunu anlatabilir mi? Yani yerde gökte neyi görürsek görelim. O gördüğümüz şeyin önce bir sureti vardır, şekli vardır değil mi? ...bize görünen bir şekli vardır. Bazen bize görünümle olur. Şimşek bir gürültüyle gelir. Bulup bilindiği şekliyle gelir. Bir o ne var, ağaç ne varsa... ...yaratılış hali neyse... ...o şekilde bize görünür. Ama o şeklin bize bir faydası... ...bizim dikkatimizi çeken bir cazibesi vardır mutlak. Değil mi? Bir çiçeği görün. Hiçbir işe yaramadığını düşündüğümüz bir çiçeği ki bu mümkün değildir. Yerde, gökte bu tip ne varsa mutlak bir faydası da vardır. Ama onun, ondan bizim gözümüze çarpan ilk gördüğümüz şey nedir? O çiçeğin güzelliğidir. da kokusudur ve şeklidir. O haliyle bile o Allah'a zikrediyor. Anlatırız mı? O haliyle bile o Allah'a kulluk ediyor demek illa bizim anlamamız gerekmiyor ki anlamadığımızı zaten ayet-i de söylüyor değil mi? Anlamadığımızı söylüyor. Her şey var olduğu haliyle bir kuldur. O haliyle de kulluğunu eda ediyor demektir. Bunu anladınız? İşte bunun için bazılarının kulluklarını, bazılarının kulluklarını sınıf sınıf tasnif ederek sadece bazılarını bazı kulluklarını fark etmeye çalışacağız. Bunun için de ağaç ve bitkilerin secde etmeleri. Ağaç ve bitkilerin secde etmeleri hakkında bir fasıl açtık. Rahman suresinde diyor ki uva necmu, uva Yes, Türkçe anlamı, bitkiler ve ağaçlar secde ederler, diyor. Bitkiler ve ağaçlar secde ederler, diyor. Ennecmu, burada, ayet-i kerimedeki Ennecmu kelimesini, bitki olarak tercüme etmemizin sebebi, Buradaki anlamının bitki olmasından dolayı. Bazen ennecmu yıldızdır. Ennucumu yıldızlar şeklinde alır. Ama burada ennecmu yani ve necmu ve şeceru yani yıldızlar ve ağaçlar değil bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Tabii ki bu secdeyi bizim anladığımız bir anlamda söylüyor değil mi? Çünkü secdenin ne anlama geldiğini biliyoruz. Sadece burada bu kelimesinin anlamı üzerinde duracağız. Bitki olmasından dolayı aşağıdaki seleften gelen eserler de bunu teyit etmektedir. Yani sahabeden ve bazı kimselerden o kelime hakkında bize malumata göre gelen malumata göre i̇bn Abbas diyor ki "fi kavli Taala, "ve necmü ve şeceru yes'cudâ'n Kale en-Necmü men basat-ı alâ'l-Ardi Yeryüzünde yukarı doğru çıkan her şey diyor. Ve'l-Şeceru mahken ala sakin ağaç ise bir gövde üzerinde dolandır. diyor. Anladınız mı? Heh. Çünkü bunu bir yerde siz ee, ve necmu ve şeceru yescudani dediğinizde bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ediyorlar dediğinizde hemen birisi bu yıldız anlamında demesin. Yıldız anlamı da var. Ama burada Rahman suresindeki anlamı Türkçe açın bak ne demiş. Rahman 6. Bakma sösey açalım. He? Evet. Türk şey açın tabii. Türkçe meal yok. Ee, bitkiler ve ağaçlar demiş hocam. Bitkiler. Doğrusu bu. Doğru. O kimin meali? Ya'at vakfu. Ne? Ee. Hım. Ee, İbn Abbas diyor ki vaşhe diyor makana ala saqin. Yani gövde üzerinde olanı ağaç derler. Yerden yukarı doğru sivrilen her şey nebattır, ottur. Yani biz bile nebat yani otlar ve ağaçlar dediğimizde ayırt ederiz, değil mi? Evet. Bu İbn Abbas'tan geliyor. Yani İbn Abbas buna bu anlamı verdiği için biz Türkçe bu anlamı veriyoruz i̇bn Abbas, yani Türkçesini altı almışız, 8. sayfanın başında. Bu ayette geçen, O Necm-i, Oşşedör ayet hakkında, Ennecm-i yeryüzünde nebat olarak biten her şey, Oşşedör ise gövde üzerinde olan ağaçtır, demiştir. Yine i̇bn Abbas'tan gelen bir nakilde, An kavli ta'ala ve'l-necmu vel Men necmu, necm nedir diye sorulduğunda kal. Men cemet, Men cemetil ardi mimma la yequmu ala sakin. Yani gövdesi üzerinde büyümeden yerde çıkan her şey. Ve'idha kam'a ala sakin. Eğer gövde üzerinde büyürse ona ağaç derler. Diyor. Bu da İbn Abbas'tan gelen bir nakildir. Ve keda, Saeed bin Jubair, ve Suddi, ve Süfyan Teorii, ve keda ixtara İbn Jareed Rahimullah. Saeed bin Jubair'den ki İbn Abbas'ın talebelerindendir bu. Ve Süfyan Teorii'den ve keda ixtara İbn Jareed, İbn Jareed de bu anlamı seçmiştir tercih etmiştir. Selepte bize gelen bu ayetin bu anlamda oldugudur. Ayetin bu kısmını geçtikten sonra tabi başkalarından da var. An Ebiriz'in fi kavli Tale. Bu İbn Abbas'ın, şey İbn Mesud'un talebelerindendir. Wa Najma wa Shajaru Yasudan Qala An Najma Ma Dhaba Farsan Al yani yeryüzünü döşek gibi kaplayan her yeşillik nebattır. Aynı şeyi anlatıyorlar ama farklı şekil, biçimlerde. Leyselahu <gülüyor> sakın gövdesi olmayandır. Sâk şu aslında gövdesi olmayandır. Veşşedörü mâkenelahu sâkın Ağaç ise gövdesi olandır. Ve burada Ebu Rezin şöyle bir şey yapmış. Onların secdeleri zilluhuma sucuduhuma Onların gölgeleri secdeledir diyor. Secdeleridir. E bu Rezinin metnin metninin son kısmı okuturuz bunu. Ben neredeyim? Şimdi nerede okuyorum? Evet. Evet. Kal Yani otlar, nebatlar ve ağaçlar secde ediyorlar derken ederler derken. Heh, biz nasıl olur bu secde diye aklımıza gelirse gelmiş ki orada Eburizzin diyor ki onların gölgeleri yere vuran gölgeleri secdeleridir diyor Evet onu da İbni Cerir et Taberi tefsirinde aşağıda Türkçesi de var yani ben Arapça met'in okuyarak size anlatıyorum ama aşağıda Türkçesi de var olmayan Türkçesi olmayan bir yaz, rastladınız mı onu söyleyin hemen tercih ederiz Evet. Yine başka bir ayette bazen bu tip ayetler aynı meseleye işaret eder ama her birisi birbirinden daha farklı, daha açık, daha özlü ifadeler getirebilir. Bu sözü anladınız mı ne demek? Onun için bu ayetleri hep beraber zikretme zorundayız. Bazı ayetler muhtasar alır. Mesela burada e, nebatatın ve ağaçların secde edeceğini söyler. Ama secdelerinin nasıl olduğuna dair bir izah yok. Ama Ebu Rizin başka ayetteki okuduğu anlamı getirip buraya koyuyor. Bunu anladınız mı? Nahl Suresi 48-49 50 oğlu ayetteyiz. Siz orada mısınız? Evet. Gazi.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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ ve وَيَفْعَلُونَ ma يُؤْمَرُونَ Nahl 48, 49, 50 Allah'ın yarattığı herhangi bir şey görmediler mi? Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Hetat <Khıtak> bize, Resul üzerinden bize, bize soruyor. Allah'ın yeryüzündeki yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi diyor. Geçen derste demiştik ki insan bu kainatın merkezinde. Anladınız? Geçen derste dedim. Bununla ne anlatmak istedik? Hocaya demişler ki dünyanın merkezi nere? Hoca ne demiş? Benim olduğum yer. Tereddütlü bakın inanmıyorsa ölçün demiş. Ortası bu. Anlatabildim mi? Yani insanoğlu tek başına kainatın merkezindedir. Ve etrafındaki varlıklar vardır. Hatta orada şöyle bir cümle demiştik insan. Etrafındaki varlıklarla bile hem onların yaratılış gayesini hem de kendisinin yaratılış gayesini fark edebilir. Onun için Allah diyor ki onlar yeryüzünde yerde ve gökte. Evet. Tamam mı? Allah'ın yarattığı herhangi bir şey görmüyorlar mı, görmediler mi, bakmıyorlar mı diyor. Bu ne demek istiyor bize? Etrafıza, etrafımıza bakınmamızı istiyor. Ve bunlar boşuna yaratılmadı. Geçen derste demiştik herhalde hatırlıyorsanız. Anladınız hı hı. Hı. Onun, onların, Demek ki Ebu naklettiği rivayette onun, onların gölgesi küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. Yukarıdaki ayette yoktu değil mi? Ebu eki ama onların secdeleri, onların gölgeleri değil demişti. Şimdi Nah'ın suresinde de Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun. Ağacın, nebatatın neyse onu kastediyorum. Aslında burada ağaçlar ve nebatatın. Ağaç ve nebatın öyle diyelim değil mi? Ha? Ağaçlar ve nebatat. Ve nebatatın. Gölgesi küçülerek ve başka yerde büyüyerek, uzayarak diyecek. Allah'a secde ederek sağa sola döner. Şimdi nebatatı devamlı görüyoruz. Yani onlara bakıyoruz. Görüş karemize giriyor. Ama bazı hareketlerini dikkate almıyoruz. Hepsinin gölgesi var mı? Güneş vurduğunda gölgelerini görüyor muyuz? Evet. Gölgelerinin uzadığını kısalttığını görüyor muyuz? Evet. Nasıl görüyoruz? Gün içinde değişiyor. Ha? Biz görmüyoruz, da kısalttığını biliyoruz yani. Gün içinde değişiyor. Görmiyor musun sen? Yani gölgenin kısaltıp inceldiğini çok dikkatle bakmak lazım. Yo sürekli olarak. Her yani gün bir saatinde olur. Mu? Hayır sen kısaltırken görüyor musun? Ölenin olduğundan dolayı sabahleyin güneş doğarken evet. aksisti kâmete doğru her şeyin gölgesi uzundur, değil mi? Gün evet. kısalır. kısalar. Evet. güneş doğudan doğup batıya, batıya doğru giderken de gölgelerin döndüğünü görürsünüz. Evet. Ama işkence dikkat edin. İleride ayette gelecek. Biz isteseydik onların gölgelerini sabit kılardık diyoruz. Demek ki bu gölgenin yaratılışında da büyük bir hikmet var. Anladınız değil mi? Onların yaratılışında da bir hikmet var. Uzamasında, kısalmasında, hareketinde. Çünkü sabahleyin bakıyorsun güneş doğduğunda hepsi batıya doğru secdetmiş Ama Güneş Batıya doğru gittiğinde nereye doğru secdediyorlar? Aksiyeste kalmakta. Rabul Maşrkiye'nin ve Makkabe'nin iki baş ve iki doğunun iki batının Rabbı diyor. Evet, ee, sağa sola dönen göklerde ve yerde bulunan yani. Lillahi yescudu ma fi's semawati ve ma fi'l ardi yerde ve gökte bulunan canlılar min daabbetin ve'l melaiketu meleklerr. Ve hum la yani kibirlenmeden, büyüklenmeden, büyüklük taslamadan ve lillahi yescudu Allah secde ediyorlar. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Kimler? Kimler? ve melekler. Vel Ağaç, ot, hepsi. Zaten geçen derste, hani Ayşe Valdemir'den gelen bir hadisteydi ki semada bir karışlık bir yer yoktur ki diyor, orada bir melekse ya olmasın, ya secdede olmasın, ya da rükuda olmasın. Her şey O'na seçti evet. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Ve kendilerine ne emrolunursa O'nu yaparlar. Yani ne emredilmiş ise. Melekleri anlatırken ne demiştik? Yaratıldıkları andan itibaren kıyamete kadar... Bir kısmı sadece kıyamda Allah'a kulluk etmektedirler. Bir kısmı yaratıldıkları günden kıyamete kadar rükuda Allah'a kulluk ediyorlar. Bir kısmı da yaratıldıklarından kıyamete kadar secdede Allah'a kulluk ediyorlar. Ve sonra ne diyorlar? Geçen haftaki dersi hatırlayıp <gülüyor> Ha? O düşünenler. düşünenler. Melekler için Biraz var mısınız hocam? Soruyu biraz. Bakma. Ey Rabbim sana hakkıyla e, tesbih edemem. İbadet edemem. Buraya mı baktım? Yok hocam başka. Ha. Başka. Ey, e, bu başka. Buna rağmen ey Rabbim sana hakkıyla ibadet edemedik yani kulluk edemedik derler. Her şeye rağmen. Evet ee, okuyor musunuz Türkçelerini de bir yanlış varsa hocam. onları düzeltelim. Yani bunlar okurken düzeltilir başka zaman düzeltemeyiz. Son da yine bu Kur'an-ı Kerim'de bu şekildeki ifadeyle başlayan ayetlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani elem terem. Görmedin mi? Bakmıyor musun? Neye bakmıyor musun? İlâ rabbike, Rabbine, Rabbinin yaptığı işe. ''Keyfe medde zırla ve levşâ'a leca'alehu sâkina'' ''Gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?'' Oz demek ki şimdiye kadar görmemiş. Ben hocam, kastettiğim o değil sen yani Biliyoruz gölgenin şey yaptığını ama kimsenin farkında fark etmiyor mu yani. Ama öbür türlü dosyalıklar, şehirde kimse bu gölgenin farkında değil, değil mi? Evet. Evet hocam doğru yani hakikaten şey Artık mı değil? Köylülerde dikkatli olunustur. Tabii. Ele köylükler. Onlar daha çok ağacın gölgesini biliyorlar. Rabbinin abi. gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Şimdi burada görmedin mi diye bir ikaz var. Bakmıyor musunuz? Yani bakın sana görün bakıp da ne göreceğiz derse birisi ne demektir? Burası kör. Ve cidden ondan bir şey anlamıyor. Ama bakıyorsun rastgele bir İspanyolun, İtalyanın resmine bir meşhur bir ressamın yaptığı şey hayranlığından ağzı bir açık bir karış açık, ona baktığını görürsünüz. Değil mi? Ardından bir karış açık, ona baktığını görürsünüz. Sıkıyor Yok hocam. Yok hocam. ''Elem tere ilâ rabbike keyfe medde zillah ve lev şâ'e leca'alehu sâkinen'' ''Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?'' Eğer isteseydi, dileseydi Rabbin onu, elbette hareketsiz kılardı. Leca'alehu sakinan. Thumme cealne şemse aleyhi delilan. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. Nasıl? Gölgeye yönlendiren. Gölgeye yönlendiren, yön veren. Güneş varsa gölge var. Anlatabildim mi? Güneş varsa gölge var. Onunla biz ona gönderdik. Onu ona deri kıldık. Tabi bizim bu kelimeden anlattığımız bu kadar. Bu kadar. Sonra onu uzayan gölgeyi Tüm akabdnahu ile nakabdanyeziran. Sonra o gölgeyi, o uzayan gölgeyi yavaş yavaş kendimize çektik, kısalttık. Gördüğünüz gibi bu ayetle yukarıdaki ayet bazı ifadeler müşterek mi? Değil mi? Mesela. Ee, onlar görmüyorlar mı Allah'ın yarattıklarına? Ee, gölgeleri, onların gölgeleri, nebat ve ağaçların gölgesi küçülerek ve Allah'a secdederek sağa sola oynuyorlar diyor. Nahl suresi 48-49-50 Furkan'da da ne diyor? Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu, sakin tutardık, sakin kılardık, hareket ettirmezdik. Yani hareketsiz kılardık. Sonra biz Güneş ona delil kıldık. Sonra onun uzayan gölgeyi yavaş yavaş kendimize çektik, kısalttık diyor. Birisi, birisi Nahıl'da, birisi Furkan'da. Ondan önceki de neredeydi? Haç'ta Hacı. mıydı? Hac, 9. Haç'taydı. Ha, ondan evvelde Rahman'da neydi? 10. Ve necmü ve şecerü yescudan. Bunun bazen e, hadis inkarcılarının bile kullandıkları bir ifade var. Bazı mevzular hadislerde parça parça birinde olmayan bir başkasında var şeklinde bir ifade kullanıyorlar. Demek ki burada vahide bir sorun var. Herkes farklı farklı aktarmış, aktarılmış, naklediyorlar diyorlar. Anladınız? Ama bak ayetler de devam. Eğer böyle bir şeyden dolayı bir hadis inkar edilirse Kur'an'ı da ikaret Hatta meleklerin Adem'e secde etme olaylarını bile hepsini topluca bir yerde zikretmemiş Allah. Kur'an'ı birçok yerine dağıtmış. Haa. Buradaki yani bu bu olayın bu sebebin böyle oluşunun bazı hikmetlerini yakalayabiliriz. Açıklandığı için bazılarını yakalayamayabiliriz. Ama bu nikmetini bilsek bilmesek de, yakalasak yakalasamak, yakalamasak da mutlak Allah Azze ve Celle'nin bir muradı vardır, değil mi? Böyle düşünmemiz gerekir. Evet i̇bn ee, ibna bastan gelen bir şeyden ee, başka bir ee, evet. Ha. Başka bir ayetin izahıyla gelmiş. "Zilaluhum bilghudubi vel asar." يَعْنِ حِينَ يَفِيءُ ذِلُّ اَهَدِهِمْ an يَم۪ينِهِ اَوْ شِمَالِهِ Bu ayet çıkmamış herhalde hocam. Evet şu ayet. Ee, aşağıda. E, onu nahilde almış. Yok. Dur. Size ee, bu ayeti. Ha. Ah. Hmm. Tos. E. Evet, el beş. Ondan önceki İbn Abbas'tan mıydı? Evet. O zaman onu oraya yapıştıralım ha. Furkan'dan hemen sonraya. Hemen sonra İbn Abbas'ın. İşte Furkan ayetinden sonra Furkan ayetlerinden sonra bunu koyalım. Hı? artına eştesi tapunun olmuş olması geçmiş olması gerekir burada ama Ne sorun var? Pardon. Çalışıyor mu? Taksi. Şu i̇şte. Gece. Sabah şey şey şey şey şey şey geçici işte. başlıyor. Kaçta bitiyor? Akşam. Yani. İşe verirler. Verirler. Ben çıkıyorum da. kerimide Velillahi yescudu şu fi semawati vel ardı tu'an ve kehan ve zilaluhum bil wudubi asal sure o araya yazın yazılacak diye. Nereye yazıyorsunuz? hemen o yazıyor. yaz. Rahat Rat 15 115'le bakti. Takip yandan ederek? Evet. Siz de takip edebilir miydiniz? Sen niye notar mısın? Evet. Takip edebileceğini test etsem size Nereye yerden? Buraya hocam. Burası şurası. Evet. evet. İbn-i değil mi hocam? Sayın bu ne? Burası. Burası. Burası. bu tepsisi olarak dedi. Şurası şu, şu, tamam mı? İşaretleşme, işaretleşme. Ne oluyor? Sil tamam. olarak Can gelin. takip derken Arapça Arapça sınıfı Türkçe nasıl olsa var? Daha, sonra, sonra. <Gülüyor> Daha sonra, sonra. Üste çizik. Evet. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhından ayetin çeyinden sonra orada var İbn Abbas'ın ki Allahu Azze ve şu kavli için onların gölgeleri sabah akşam sağa sollara eğilerek ister istemez secde ederler. o tamam. şeyi almamış ama. İster istemez sağa sola eğilerek secde ederler. Buna yani rüzgarda bile eğilmeleri buna secde olarak ekleniyor. Sadece bir gölgeleri değil. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı? Evet. An i̇bn Zeyd yine bu ayet için ve zilaluhum bil asal ne diyor kale dekerer an azlal azlal el esya kullaha للahi, qara sucudan lillahi wa hum dakhirun qal tilka zilal ibn zeyd diyor ki Zilaluhum bil-ghudwi asar ayet hakkında eşyanın gölgesi Allah secde eder dedi. Ve bu ayeti Succeden lillahi veham da'ilun Allah'a secde eder I okudu. Bu ayet okudu. Sonra Dahak radıyallahu anhu o fi'l aye iza telat anlatıyor şimdi bu kendi izahı şeyin Demin ben anlattım ya güneş doğduğunda her şey aksi istikamete doğru batıya doğru secde eder. Çünkü aşağıda da var. Daha ay ayeti anlatıyor. Ee, göklerde ve ayet hakkında güneş doğduğunda her şeyin gölgesi batıya doğru secde ederler. Daha hakkın rivayetinde 11'in sonunda. Güneş eğilmeye, batmaya başladığında her şeyin gölgesi, ta güneş kaybolana kadar doğuya doğru secde ederler buyurdu. Ve Katade'den geliyor. Yukarıdaki ayetler için. Bunu yukarı mı koymak gerekirdi? Bir dakika çocuklar. Şu onun başına gelecek çocuklar. Hangisi? Dur söyleyeceğim şimdi. He? Kata hocam. Evet. Alt alta. Rabbu Evet. kestik. onun başına gelecek. İşaretleyin. Katade'nin rivayetini şöyle bir siyah çizgi için alın. Okla yukarı çıkarın. Ha şuraya geliyor şuraya bak. var. Ha şu tamam. Ha şöyle. Tamam. Tamam. Evet. İşte artık on Numara geldi tamam. Tekrar oraya gidiyoruz 11'e. gelen acısımı anlatmıştık demin biz. Ondan hakkı Daha, ha? daha anlatmış mıydı? Evet. Güneş doğduğunda her şeyin gölgesi batıya doğru secde ederler. Güneş eğilmeye batmaya başladığında her şeyin gölgesi ta güneş kaybolana kadar doğuya doğru secde ederler. Ondan sonra da at 15. Ee, buraya almışım. Tavan ve karan. Neden bu buraya gelmiş? Ha. Aç şu daha şey var. Rad var ya. Hı hı. Rad buradan silinecek. 15. Evet. Tecmiz beraber. Yukarıda zikredilen ayet ve eserlerde gördüğümüz gibi ağaç ve bitkilerin secdesi güneşin doğudan doğarak güney tarafından seyrederek güneyden seyreder çünkü. Batıya doğru ta güneş batana kadar ki zaman içerisinde yeryüzündeki köküzlerin olan bütün varlıkların yere düşen gölgeleri bu varlıkların secdeleridir. Yok mu? Yok, sonu yok hocam okuduğunuz cümleye. 12 paragraf paragrafın bir kısmı var bir kısmı yok. Ah, silince yukarı çıktı. Bu da ondan. Ha. Buradaki bazı şey sildim, aşağıdaki 13. sayfadakiler buraya geldi. Evet. Bu kadar. 5 sayfa mı? Aslında daha zinde olursan. Köyde bu sohbetler daha hoş oluyordu? Evet, Doğada gölleri de var şimdi ağaç, dağ falan güneş. Anlatma da mı farklı oluyordu? Hocam daha eskiye. Temiz ya hocam şimdi havası temiz, boğuk değil. Burası da havasız şimdi. Sessiz cam açıyorsunuz ya kendi sağlığınız için. Masajda yapmadı. Tabi ister istemez. Yani doğayı doğadan Ortamında mutlak katkısı var. Mutlak bir katkı var yani. Evet. <gülüyor> Aslında dur bakayım fön hiç bir dakika burayı dokuyun Açık mı Ezici mi? Yok Açık. Açık hocam. Bir dakika daha. On Sayfa düzeni değişti hocam. 12'nin altında sayfa düzeni değişti dediniz mi? On üçtekliler on ikiye kaydı. Zaten onlara goruz tekrar tezede. Evet. Bu yazdır değil mi? On üç on beş. ...size 12'yi de vermem gerekiyor o zaman. Hocam çok yazılacak bir yer var mı? Onda? He? Çok yazılacak bir yer var Orayı e, dinleriz hocam. Elle yazarız hocam. Söyleyin tamam. hocam. Atın. Tamam. Evet. Yukarıdaki zikredilen ayet vesellerde. Yukarıda zikredilen ayet vesellerde burayı okuduk. Kurt-ı tefsirinde diyor ki... ...ağaçların gölgelerinin onların secdeleri olduğu anlaşılıyor. Ayrıca Sünnetul ül Mutahhara, i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde geldiği üzere gölgesinin dışında secdesi ve duası da olduğunu zikrediyor. Yani onların secdeleri sadece gölgeleri değil. Bizzat fiili secde ettikleri de sabit hadiste. 13. sayfanın başında gördünüz mü? i̇bn Abbas'tan gelen nakli. Ali bin Abbas قال: "Kuntu 'inda'n-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün ben Allah Resulü'nün yanında idim. Fe'tahu reculun, birisi geldi. Feqale: "İnni ra'aytu'l-Bariye fima yarannâ'iben gece uyuyanın gördüğü gibi bir rüya gördüm." diyor. Kendi anni usalli ila asl şecretin, ben bir ağacın gövdesine doğru namaz kılıyor gibiydim." Fe qara'tu secdede, Orada secde ayeti okudum. Fe seccetu, secde ettim. Fe secdeti şeceretu sucudi. Aynen ağaç benim secde ettiğim gibi secde etti. Fe semi'tuha taqulu, aynen ağacın şöyle dediğini duydum diyor. Allah tut anni biha vizra. Vakitli bıha acıra, fajalha liy a indik zehra. Ve şöyle dua, iş böyle dua etti diyor. Allahım, bu secdemle benim günahımı sil <gülüyor> ve bana ecir yaz, yanımda benim ihtiyacım, yanında benim ihtiyacım için tut diye yalvarıyordu. Bütün bunlar gösteriyor ki ağaçlar da rabblerine kulluk için yaratılmış ve terbiye edilmişlerdi. Ben Türkçe'nin duasını okumak için buraya geldim ama 13 bitmedi daha. Etti ve şöyle dua ettiğini gördüm. i̇bn Abbas, ben Allah Resulü'nün secde ayeti okuyup secde ettiğini gördüm. Adamın haber verdiği gibi ağacın söyledikleri gibi söylediğini işittim. Sonra Allah Resulü'nün da böyle bir namazda secde ettiğini Aynen ağacın duasını tekrarlamıştı ya adam. Evet. Allah Resulü de secdede öyle dua etmişti diyor. Bunu kişiye secdesini yapacak. Evet. Ha. Evet. Evet. Evet. evet. Tahkikul Elbani onun için sonunda görüyor musunuz? 5 kat. Evet. He? 60 kat. Hasanun Elmishkat ama Sahih'anın 2710'dan naklediyor de var mı orada bana bakıyorsunuz? Burada var hocam? Bu hadisten anlaşılan ise ağacın insanoğlunun secde ettiği gibi secde ettiği ve ayrıca bu secdede dua ettiği görülmektedir. Sadece bir gölgesiyle secde etmiyor ağaç. Ha insanın da gölgesi secde ediyor biliyor musun? İleride gelecek Namaz kılmayanlar isteyerek secde etmiyor ama gölgeleri ister istemez Allah'a secde ediyor. Diyor. İnsanın da gölgesi secde ediyor. Hem de Allah'ım bu secdemle benim günahımı sil. Ve bana bir ecir yaz. Katında yarın ihtiyacım olduğunda onu da ihtiyacım tut diye yazın. Bütün bunlar gösteriyor ki ağaçlar da Rab'larına kulluk için yaratılmış ve terbiye edilmişlerdir. Tabi bu sadece burada örnek için verildi. Deyse biraz ileride yani Allah Resulü zamanında mucize tipi tezahür eden normal her şeyin kainatta her şey ona kul olarak yaratılmışlardır. Başlığı gördünüz mü? Gördün mü Oğuz? Gördüm hocam. Ne demek? Kainattaki her şey ona olarak yaratılmıştır. Efendim? Kainattaki her şey ona kul olarak yaratılmıştır başlığı. İster istemez kuldur yani Allah'ım. Kata da diyor ki, Yusirbihu men fissemavati vel ardi. Kale lem yedaşeyen min halki İlla abbedehi, Lohu taayan, avkarhem. Ee, Yusuf bu hala müsembedi. Yukarıdan gayetti bu. bunu şuraya başlık olarak almamız gerekir. Kata'da, yerde ve gökte olan her şey onu Allah'a tesbih eder. Ayeti hakkında Allah Azze ve Celle yaratmış olduğu her şeyi ister istemez kendisine kul etmiştir. İn evet. kullu men fi sâma'atü al-ardi illa atır Rahmani abta. Göklerde ve yerde olan her şey istisnasız Rahman'a kul olarak gelir. Göklerde ve yerde ne varsa her şey istisnasız. Rahman'a kul olarak gelir. Ağaç ve nebatatın ezanı işitmesi ve şahitlik etmesi. Şimdi öbür kulluğunun yanında, İslam hukukunda müezzin ezan okurken, işitildiğinde aynen müezzinin söylediğini söylemek gerekir. Yani İslam hukukunda müezzin ezan okurken, işitildiğinde aynen müezzinin söylediğini söylemek gerekir. An Ebi Said Al-Hudri enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, اذا semعتumun nida'a فَقُولُوا مِكْلَ مَا يَقُولُوا الْمَعَذِينَ Ebu Said el-Hudri şöyle dedi. Allah Resulü birtak tek işittiğinizde aynen mevzinin dediği gibi deyim diyordu Ayrıca dağda, arazide yalnız başımıza da olsak yalnız başımıza da olsak ezan okumayı ve sesimizi yükseltebildiğimiz kadar yükseltmeyi emretmektedir. Yukarıdaki hadisini koymuşum ben Ebu Said el-Hudri hadisini.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 Sahra'da olduğun zaman, ezan okurken sesini yükseldi. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Ezanı işiten cin, in, ağaç, taş ne varsa hepsi yarın kıyamet gününde şahitlik edecektir buyurduğunu işittim dedi. Ee, bununla ne kastediyoruz şimdi ne anlıyoruz? Oku sen tekrar bunu hadisi. Ebu Sayyidu anh bana dedi ki, sahrada olduğun zaman ezan okurken sesini yükselt. Çünkü ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ezanı işiten cin, insan, ağaç ve taş ne varsa hepsi şahitlik edecektir. Buyurduğunu işittim dedi. Ben de <gülüyor> Ağaçlar ve taşlar da işte biliyormuş. Şimdi onların tesbihlerini bilmiyorsak bile, bilmiyoruz. <gülüyor> Ama onlar bile canlı. Çünkü ayet bir de dede dediği gibi, hani neredeyse Allah'ın emrettiğini yapamayacaklardı kalpleri taş gibi kesildi. Hatta taştan daha katı, öyle taşlar var ki Allah korkusundan dağların tepelerinden kopar, vadilere yuvarlanır ve içinden akacak suya yol verir diyor. Yani hepsi canlı. Ki bu da şu an eskiden şu isimleri değiştirmeleri gerekiyor. Hani ad dediğimiz, taaşık gibi şeyler var ya. Yani yarı canlı, yarı cansız dediğimiz siktir. Her şeyin canlı birer varlık oldu. Kaldı ki, zaten normal atomla, molekülle her şeyin bir hareket halinde olduğunu herkes biliyor. Canlı olduğunu. Ama tabi bu canlılık bizim hemen farkında olduğumuz bir canlılık değil. Nasıl ki onların kulluğunu anlamıyoruz, kulluklarının ibadetlerini. Bu hali de anlamıyoruz. Evet. Ee, bu hadis-i şerifi İbn Mace, İbn Huzeyme, Ebû Ya'le aktaracak. Şeyh Albani buna sahip demiş. Taş ve ağaçların hac ve ömre telbiye getirmeleri. Biz de bitti. Ha. <gülüyor> Yeter çocuklar. <gülüyor> Bunları nereye koyacağınızı biliyorsunuz değil mi? Şu ferdin fotokopileri hepsini peş peşe koymalısınız. Karıştırmamalısınız. Hocam ben bir soru sana mi? Mesela bir cinsiyet değiştiren ama kadın erkeğe dönüyor bize cinsiyet değiştiren bir şey insan e mesela kadın normalde